Burada, şimdi, şu anda. 2015'in Ocak ayında Guardian'da yayımlanan bir haberde şöyle deniyordu: Bilim insanları uyarıyor. Hükümetler küresel ısınma ile bağlantılı doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle artacağı öngörülen milyonluk göçlere hazırlıklı olmalı. Göçler daha büyük boyutta daha erken geldi. Başka sebepler. Göç etmek, bilinmeyen bir dilin konuşulduğu, farklı bir hayatın yaşandığı havası, suyu, kokusu, iklimi başka bir coğrafyada olmak. Her şeyi geride bırakıp bir bavulla, belki o bile olmadan hayata sıfırdan başlamak. Tanıdığın, ait olduğun, var olduğun toprağın ayaklarının altından kaydığını hissetmek. Bugün, belki de ilk kez bu kadar yakından gördüğümüz göçü, göçün toprakla, tarımla, doğayla ilişkisini konuşuyoruz. Toprak Ana Projesini hayata geçiren Cem Birder telefon attığımızda. Merhaba. Merhaba Ömer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim sağ olun teşekkürler. Size merhaba demeden önce hem Guardian'dan bir haber duyurduk 2015'in Ocak ayında küresel iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle Öngörülen göçlere hazırlıklı olması konusunda uyarmış Gardiyan'daki bu yazı hükümetleri evet. Biz maalesef savaş sebebiyle büyük göçlere 1-2 yıldır tanık oluyoruz Son zamanlarda daha da şiddetli olarak tanık olmaya başladık Evet. Ee, göçü toprakla ilişkilendirerek e, barınmayla beslenmeyle en temel e, ihtiyaçla ilişkilendirerek konuşalım istiyoruz sizinle Tabii çok teşekkür ederim bu önemli konuya yer verdiniz Evet bugün maalesef çok e, üzücü bir tablo var Ülkemizin her tarafında Avrupa'nın şu anda merkezine doğru akmaya çalışan insanlar var Bu tabii mülteci sorunu bugünkü konumuzun biraz dışında ama sonuçta göç aslında her şekilde acıklı bir tablo bence. Hı hı. Yani bu şehirden kente gelen, kentten kırsala akan veya kentler arası geçen bir sürecin aslında çok da mutlu bir tablodan dolayı olmadığını bir kere kabul etmek lazım. İnsanların toprakla olan ilişkisinin önce niçin koparıldığına biraz bakmakta fayda var. Yani bu toprak veya geleneksel yaşam ilişkisi kopma noktasına gelince belki de bu insanların can damarlarının bir noktada kopma durumu ve hayati bir tehlike söz konusu oluyor. Bu illaki savaşlar sebebiyle olmayabiliyor. Ve bu noktada insanlar özellikle son 50 yıldır Türkiye'de ve tüm dünyada kırsaldan kentlere doğru bir akış içindeler. Hı hı. Şimdi bu kentten kır, Pardon kırsaldan kente akışın yani bu istikametin bu şekilde olması e, tabi endüstriyel endüstri devriminden sonra e, kentlerin e, hızla gelişmesi e, sanki sürdürülebilir bir ekonomik varlık ve büyüklükmüş gibi e, bir istikamet e, ve tablo çizmesi e, insanlara cazip gözüktü yani çok yaşamsal olmayan sebeplerle Daha iyi yaşama doğru gitmek için Belki ilk etapta insanlar hı hı. Kırsaldan kente gidiyordu Ama bugünkü koşullara baktığımızda Aslında tablo Daha konforlu bir yaşam Arayışından ziyade artık Yaşamsal bir nitelik kazandı Çünkü Kırsal nefes alamamaya başladı Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Bunun bir sebebi elbet ki, elbette ki Küresel iklim değişikliğine bağlı, bir evet. ekolojik bir sebeplerdir. Buna bağlı iklim değişikliklerin yarattığı tarımsal zorluklardır. Yani bundan belki 100 yıl, 200 yıl önce veya yüzlerce yıldır yetiştirilmiş olan, yetiştirilmekte olan bir takım ürünlerin çok kısa süre zarflarda yetiştirilemez hale gelmesi tüm dünyada kırsalı zorlayan bir konu. Yani toprak olan, toprakla olan ilişkide bir sorun yaşanıyor. Evet. Sadece Türkiye'de değil, Ant Dağları'nda da böyle, Afrika'da da böyle, özellikle susuzlukla ilgili veya ani ısı değişikliklerine bağlı bir takım bölgelerde oranın yerel ürünlerinin yetiştirilememesi dolayısıyla insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Bunların bir kısmının önüne geçebiliriz. Yani bunların bir kısmı bizim elimizde bir takım daha doğru politikalarla, yani bunlar devletlerin kendi politik bakış açıları ile düzeltilebilecek noktalarda olabilir veya bir kısmı da dediğiniz gibi ekolojik olarak belki öngörüle artık önüne geçilemez bir noktada olduğu için maalesef bu akışı durdurmak zor. Biz işin insani olarak elimiz değdiği zaman veya düşündüğümüz zaman durdurabileceğimiz veya düzeltebileceğimiz kısmıyla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Çok iyi olur. Şimdi ben kırsala taşındığı 7 yıl oldu şehirden ve şimdi şehirden de kırsala doğru bir akış var. Hı hı. Ama e, tablonun toplamına baktığınız zaman kırsaldan şehre doğru akışın daha büyük olduğunu görüyoruz. Tabii toprak, su e, ve yaşamsal değerler açısından baktığımız zaman kırsalda köylünün durumunu bir kere altına bir mülteç altına almamız lazım. Köylünün durumu nedir? Şimdi köylü bugünkü koşullarda e, aslında hiçbir ekonomik tabloda, hiçbir gelecek projeksiyonunda yer almayan bir Topluluk artık evet. maalesef. maalesef. Sadece Türkiye için demiyorum. Bütün dünyanın genel e, ekonomik bakış açılarında da e, köylü toplumu gelişmesi ve e, yarınlarında zenginleştirmesi daha refaha erdirilmesi hedeflenen bir topluluk değil. Bir kere bence asıl problem buradan kaynaklanıyor. Kaderine terk edilmiş bir topluluk. Maalesef yani nasıl ki her ülkenin ve Türkiye'nin de bir takım devlet planlama teşkilatlarının, şimdi Kalkınma Bakanlığı bünyesinde yapılan bir takım kalkınma planlarında ülkelerin ekonomik büyümelerine ilişkin bir takım projeksiyonlar vardır. Hı hı. Ve projeksiyonlar endüstri basında olabilir. Bu projeksiyonlar ürün basında olabilir. Fakat bunlara baktığımız zaman ilk bizim Cumhuriyet kurulduğu yıllardan itibaren <gülüyor> yapılan bu 10 yıllık kalkınma planlarının ilk programlarında köylülük ve köylü fakat son kalkınma planlarına baktığımız zaman hiç binlerce kelime içinde ben taradım köylü kelimesi geçmiyor. Bu maalesef böyle yani bir Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı'nın köyü ve köylülüğü gözetmemesi bence büyük bir eksikliktir. Evet. Yani şimdi bunun ben bakış açımda bunun bir gıda zinciri gibi nasıl ki gıda zincirinde ve yaşam zincirinde bir takım türlerin yok olması o zincirin sürdürülebilirliği açısından bir risk ise e, toplumsal beslenme açısından da köylülüğün yok olmasının ciddi bir e, zincirde problem yaratacağından e, yaratacağı inancındayım. Yani onun yerine koyacağınız bir başka e, birim ki bu endüstridir büyük ihtimalle e, köylülüğün ve köylünün ürettiği geleneksel e, bakış açısıyla yaptığı e, tarımsal faaliyetin yerini dolduramıyor. E, bu konuya çok girmeyelim çünkü bugünkü konumuz göç ama e, çok kısaca şunu söyleyelim. Geleneksel tarımda bizim gerçekten e, temiz ürünler üretme şansımız çok yüksekti geçmişti. Fakat giderek endüstrileşen, giderek miktara bağlı üretimi e, hedefleyen e, bir dünyada e, geleneksel tarımın kıymeti kalmadıkça köylünün yaptığı bu tarımın da kıymeti kalmadı. Bu, bu sebeple köylülüğün zaten yavaş yavaş değeri kalmıyor. Yani köylü e, kendi bilgisini, kültürel geçmişini veya geleneksel e, tarım geleneğini artık e, taşımakta bir kıymet bulmuyor. Çünkü böyle bir talep de oluşamıyor. Hı hı. Toplumun e, bu iyi gıdaya, doğa dostu gıdaya veya organik tarıma... Ki organik tarım aslında oldukça çok küçük bir e, pay oluşturabilir bütün bu tablo içinde. Ama doğa dostu tarım dediğimiz zaman sertifikalı olmasa dahi onun o temiz üretim kimyasallardan olabildiğince uzak üretimini aslında talep eden bir toplum olsa o zaman köylü e, topluluğunun köylülüğün kıymeti eskisi gibi tekrar artabilir. İşte bu noktada göç noktasında kırsaldan e, kente göç bir miktar yavaşlayabilir. Bugünkü tabloya baktığımız zaman köylünün özellikle genç neslinin köyde geleceği bir soru işareti. Yani bizim çocuğumuz ne yapacak gelecekti. Evet. Biz bu anlamda aslında bulunduğumuz bölgede iki bina projesi adı altında bir çalışma yaptık. Bu iki bina projesi düşüncemize göre e, hem ekonomik hem sosyal kültürel açıdan kırsalın e, kendi gücüyle bir başka yerden bir başka ekonomik güçle değil sadece kendi gücüyle e, sürdürülebilirliğine destek olabilecek bir proje füncesindeyiz. Nedir bu iki bina projesi? Bunlardan biri bir üretimhanedir. Hı hı. Biri de bir köy evidir. Bu üretimhane fonksiyon olarak katma değerli mal üretir. Nasıl üretir? Bir fabrika gibi üretmez. O köyün kendi içinde üretilmekte olan taze ürünlerden mamül ürünler yapar. Biz geçtiğimiz senelerde Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü'nden bazı Ürünlerle ilgili gerekli üretim izinlerini aldıktan sonra burada temel olarak 3-5 çeşit ürünün üretimine başladık. Bunlar sirke, pekmez, salça, sarhana veya reçel türleri üzerine hı hı. olabilecek bir çalışmalar. Bunlarla ilgili katma değer oluşturduğumuz zaman bir kere bu köylünün kapısına gelen tüccara karşı pazarlık şansı çoğalıyor. Bu çok önemli bir meseledir. Sizin topladığınız meyvenin eğer mesela örnek verelim biraz dayanma süresi yoksa o gün toplanan ürünün o akşam satılmasından başka çare yoksa tüccarın iki dudağı arasında kalmıştır köylü. Bugün hiçbir e, devlet sirdirisi köylünün bu şekilde satış e, birim fiyatları üzerinde baskı oluşturamıyor. Tamamen serbest piyasa ekonomisi üzerinden gittiği için köylümüzün kendi köyünde muhakkak surette mamur üretimler yapması yerel ekonomi açısından sürdürülebilirlik açısından dayanıklı o, ürün üretmesi çok önemli. İkinci bir bina olarak da bir köy evi e, tasarladık. Bu yıkılmış olan bir binanın onanılmasıyla yap yapıldı köyümüzde. Ve bu binada da e, öncelikle çocuklara bir kütüphane kuruldu. Bunun yanı sıra bir takım toplantılar, bir takım atölye çalışmaları düşünülüyor. E, ama kütüphanenin varlığı çocukların orayı sahiplenmesiyle sonuçlandı. Ve çocuklar büyük bir heyecanla her hafta orada buluşuyorlar. Orada kitap okuyoruz. Çocukların sorunlarını dinliyoruz. E, ve bir takım belki sokakta hiç başımızın, aklımızın alamayacağı bir takım detaylara orada kavuşabiliyoruz. Örnek verelim. Mesela geçen hafta bir 7 yaşında kız çocuğu, 8 yaşında, ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçiyor. Okuma, ben okumam dedi çocuk. Niçin okumazsın dediğim zaman sessiz kaldı. Ya Okuyamıyor musun dedim. Hayır ben okumam dedi. Niçin okuyamıyorsun? Bu çocuğun burnuna vurmuş. İlk okul öğretmeni 1. sınıfta. Vazgeçmiş okumaktan. Şimdi böyle mesela şeyleri birebir ancak konuşarak, yakınlaşarak, samimiyet yaratarak e, ulaşabiliyorsunuz. Bunlar önemli konular. Yani çocukların e, okumayı sevmesi, o mekanı sahiplenmesi, orada oyun oynaması sosyal kültürel açıdan köyün ikinci bir fonksiyonunu gelecek açısından oluşturabilir. Bu anlamda biz bu iki bina projesinin kırsal e, sürdürülebilirlik veya kırsal alan sevgi ve mutluluğun devamını sağlamak açısından önemli buluyoruz. Göçle ilgili zaten en önemli şey sahiplenmek evet. ilk başta gelen çözümlerden yani kimse sahiplendiği yeri terk edip gitmek sahiplenmek istemez. Sahiplenmek çok önemli. Bakın burada bir küçük noktaya da temas edelim. Bugün dış kaynaklı veya yerel kaynaklı projeler yapılıyor. Köyler, kırsal kalkınma vesaire. Benim inancıma göre para temelli bu tip projelerin Uzun vadede sürdürülebilirlik şansı çok kuvvetli değil. Taşıma suyuyla değirmen döndürmek. Biraz böyle oluyor. Şöyle oluyor. Bir proje ekibi bir hedef koyuyor. Ve bu hedef önceden belirleniyor. Bir kere burada bir problem var. Sizin kırsal meselenizin e, sorununu önce tahlil etmeniz gerekiyor. Yani sizin yaşamadığınız, birebir insanların tanımadığınız, oranın koşulları hakkında fikir sahibi olmadığınız bir yer için, bir proje önermeniz için önce oranın sorunlarını çok iyi biliyor olmanız lazım. Sorunlarını bilmeden bir proje önermek, bir hedef koymak çok gerçekçi olmuyor. Böyle projeler para olduğu sürece yürüyor gibi gözüküyor. Para bittiği andan itibaren hızla yokuş aşağı gidiyor ve bir süre sonra sürdürülemez hale dönüşüyor. Bu sebeple benim inancıma göre özellikle kentten köye gelenlerin de kaynaşacağı, kentinin ve köylünün el ele vereceği kendi kaynaklarıyla bir takım çalışmalar yapması çok kıymetli. Ve bunlar bana göre daha nefes alan çalışmalar, daha yaşayan, daha duygu barındıran diyelim çalışmalar. Diğer türlü olunca çok kağıt kalem hesabı oluyor ve biraz da göstermelik oluyor açıkçası. Evet. Bu anlamda kırsalın muhafaza edilmesi açısından bu tip çalışmaların hem kentli hem köylü, topluluğun da belli bir noktada dönüşmesini de sağlayacağına inanaraktan yapmak lazım. Burada bir başka önemli unsur da birilerinin birilerine bir şey öğretmeye çalışmaması. <gülüyor> Bu önemli. Yani ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Bak böyle tavrının. Yani, evet. E, düşünebiliyor musunuz? Orada yüz yıllarca yaşamış. Hele ki hiçbir destek almadan bugünkü devlet politikalarında oldukça zorlanan bir insan grubu. Buna rağmen yaşayabiliyor iken dışarıdan gelen birileri bakın siz bu işi bilmiyorsunuz şöyle yapacaksınız derse hiç kimse bir reaksiyon vermeyebilir. Hiç kimse bir e, ifadesinde değişiklik yapmayabilir ama inanın o insanlar gittikten sonra arkalarından gülerler o insanlar ve Dolayısıyla bence her iki grubun da yani kent, kentinin de kısalda yaşayan köylünün de e, birbirine bir yerden bakmak yerine hakikaten... Her birimizin birbirimizden öğrenecekleri var duygusunda ve düşüncesinde hareket etmesi gerekiyor ki bu bahsettiğimiz gerek iklim değişiklikleri işte ekolojik sebeplerle olan bir takım problemler ve gerek politik e, bir takım devletler devlet politikaların neden olduğu sorunların çözümünde yerel kendi çözümlerini oluşturabilsin ve yerelinde dediğimiz gibi sorunlarının çözümü kendi içinde ancak var olacak ve bence bu şekilde çok daha köklü çok daha güçlü ve inandırıcı olacak. Kent Kırsaldan kente olan göç üzerinde bir nebze fayda getirebilir. İnsanların topraklarıyla, hayvanlarıyla suyu, havası ve e, geçmişiyle olan ilişkilerini koparmama yönünde faydalar sağlayabilir. İnancındayım. Hiçbir şey kesin değil tabii. Biz <gülüyor> üzerinde çalışıyoruz ama e, gördüğüm kadarıyla e, Ümit var bu tip bir bakış açısında. Şey, sizinle daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Birleşmiş Milletler tarafından geçen yıl Dünya Aile Çiftçiliği yılı ilan edilmişti. Bu yıl Toprak Yılı ilan edildi. Şimdi göçü başlık olarak koyup bunları konuşuyoruz ama tekrar tekrar konuşmakta fayda var. Küçük aile çiftçiliğinin ve toprağın önemsenmesi boşuna değil. Yani yarın öbür gün yaşayacağımız büyük krizleri düşündüğümüzde. Değil. Projeksiyonlarına baktığımız zaman dünyada e, kente doğru olan akışın devam edeceğini görüyoruz. Yani bu e, nedir? E, dünya ortalamasına baktığımız zaman 2050'de yüzde 66 ortalamayla şehirlerde yaşanacağı varsayılıyor. E, bu e, yaklaşık 100 yıl önce e, tam tersiydi. Yani yüzde 66 kırsalda 1950'lerde. %30 şehirlerdeyken hı hı. hatta %70 bugün e, bugünkü projeksiyonlar 2050'yi bu şekilde veriyor. Tam terse dö dönüyor. Hı hı. Fakat ben bu projeksiyonun doğru çıkacağına hiç inanmıyorum. Niçin inanmıyorum? Tamamen öngöremediğimiz iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı. Bu e, projeksiyon mevcut kapitalist sistemin devamı gerçekleştiği takdirde geçerli olabilir. Ama bir takım ee, öngörülemez e, Doğa felaketleri Bir takım öngörülemez savaşlar Bir takım öngörülemez e, Hastalıklar felaketler, Hastalıklar Bu akışı e, terse de çevirebilir Çünkü yaşam topraktadır evet. Yaşam alanı e, Garantisi olmayan hiçbir ülke e, Kentlerde yaşamını Sürdürme şansına sahiptir. Yani bir kentin içinde Küçük topraklarda, bir takım e, balkonlarda falan vesaire bir takım şeyler yapmak elbet ki güzel ama bütün bütün bir şehri, bir mega şehri e, milyonlarca insanı yaşatması imkansız. Tırlarla gelen domatesler, biberler, patlıcanlar. Şimdi bunların nereden geldiği konusunda hiçbir fikri olmayan bir şehirde 3 gün markette ürün bulamazsa büyük bir panik yaşayabilir. Aynen öyle. Sadece 3 gün. Yani 4 gün değil. Bu bakımdan... Bu bahsettiğimiz öngörülemez felaketler inşallah olmaz ama olabiliyor da ve ol, o, olmakta da bir yandan hı hı. E, bu şehir e, akışı e, durabilir. Şehre akışı durabilir. Bu bakımdan e, aile çiftçiliği, toprak yılının Birleşmiş Milletler tarafından niçin ilan edildiğinin sebepleri son derece kıymetli. Son derece hassas ama ne yazık ki e, devletler, politikalar halen ve halen ekonomik olarak büyümek e, azemi derecede büyümekten yana bir takım şehirleri giderek büyütmekten yana bunlar herkesin konuştuğu bütün bu konuyla ilgili insanların da söylediği gibi son derece riskli hareketler ümit ediyorum belki bir takım uyarıcı küçük felaketler olur ki insanlar yavaş yavaş hem köyü hem köylüyü de koruyaraktan kırsalda bir el birliğine iş birliğine dönüşür çünkü bu yaşam dengesini kuramazsak Sadece entelektüel anlamda, bu züvazi anlamında bir şehrin e, sürdürülebilirliği mümkün olmayacak. Çok teşekkür ediyoruz Cem Birder. Veda etmeden e, Toprak Ana ile ilgili web sitelerini duyurmanızı istiyoruz. Toprak Ana, e, Türkiye'nin her yerinden farklı üreticilerden temiz ürünler sağlamayı hedefleyen bir proje. 6 yıldır devam ediyor. Yüksek kar amacı taşımıyor. Etik amaç taşıyor. Burada e, amacımız e, küçük ve temiz üreticilerin pazarlama desteklerini sağlayarak onların kargo ve taşıma konularındaki zorluklarının önüne geçerek insanlarla buluşturmak. Toprakana.com.fr isimli bir projemiz var. Ayrıca toprakana.org sitesinde de bu bahsettiğimiz konulara benzer konuları tartışıyoruz. Hı hı. ve Bu insanların hem üreticilerin hem de tüketicileri ki ben tüketici demekten ziyade bilinçli alıcı demek istiyorum. Bilinçli alıcıların buluştuğu platformlarının gerçekten güçlenmeye ihtiyacı var. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür kalın. ederim yer verdiğiniz için. Biz Esin teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. selamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.